bir peygamberin neyi söylemesinin düşünülemeyeceği belirtildikten sonra peygamberlerin tavsiyesi şu şekilde özetlenmiştir. Rabbaniler olun. Rabbaniyun kelimesi Rabbani'nin çoğulu olup bunun Arapça olduğunu düşünen bilginler tarafından değişik şekillerde açıklanmıştır. A Rabbini bilen ve daima ona kulluk etme çabası gösterenler. B, ilim erbabı yani insanları bilgilendiren ve onları iyiliğe teşvik edenler. C, mürebbiler yani insanları eğiten ve topluma yön veren kişiler. Bazı bilginlere göre bunun aslı Süryanice veya İbranicedir. Kelimenin İbranicedeki açıklaması, şöyledir. Bunun aslı Rab, Rav olup büyük demektir. Daha sonra kelime efendi, sahip anlamını kazanmıştır. Mişna ve Talmud'un hazırlandığı dönemlerde ise din bilgini üstad manasında kullanılmıştır. Rabbi de Üstadın efendim anlamındadır. Rabban çoğulu ''Rabbânîm'' kelimesi de ''Rab'' kelimesinin pekiştirilmiş şeklidir ve aynı manadadır. Özetle İbranice'de Rabbaniyun, ''Rabbânîm'' dini ilimlerle ve bilhassa Tevrat'la meşgul olup halka doğru inanç öğreten din üstadları demektir. Rabbaniyun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in iki ayetinde daha Yahudi din bilginleri anlamına gelen ahbar kelimesiyle birlikte geçmekte olup, bu iki gruptan Tevrat'ın hükümlerini korumakla ve bunları Yahudilere öğretip, gereğince yaşamalarını sağlamakla görevli kişiler olarak söz edilir. Bu izahlar dikkate alındığında, ayette geçen Rabbaniler olun cümlesini peygamberlerin bütün insanlara, Allah'a içtenlikle kulluk etme çağrısı olarak anlamak mümkün olduğu gibi, özellikle ilim emanetini üstlenen veya toplumlara yön verme mevkiinde bulunan kişilere, doğruları öğretme ve gerçek kurtuluş yolunu aydınlatma hususundaki sorumluluklarını hatırlatma ifadesi olarak düşünmek de mümkündür. Bu öğütün, öğretmekte olduğunuz kitap, ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince şeklinde bir dayanağa bağlanması ikinci anlamı teyit etmektedir. Bu konumdaki kişilerin kendilerini gerçekten Allah yoluna adamış ve bu sorumluluğun bilincinde olmaları halinde yol gösterilmeye muhtaç kişilerin, daha önce değindiğimiz çarpık telakkiye yani onları Rab mevkiine yükseltme anlayışına yönelmelerine zaten fırsat kalmaz. Bu ayette, ilimle amel arasındaki sıkı bağda, dikkat çekilmekte, ilmin ancak hayata yansıtılmakla ve aksiyon haline getirilmekle kuru bilgi olmaktan kurtulup, gerçek değerini bulabileceği, kişinin yaptığı etütler sonunda ulaştığı ve başkalarına öğrettiği sonuçlarla çelişen söz ve davranışlardan kaçınması gerektiği hatırlatılmaktadır. Siz Müslüman olduktan sonra ifadesini M. Reşit Rıza, fıtrat gereğince şeklinde açıklar. Muhammed Abduh burada Hz. Musa'nın getirdiklerine uyup muvahit olmalarından sonra Hazreti İsa'nın ehli kitaptan kendisine kulluk etmelerini istemesinin düşünülemeyeceği anlamının da bulunduğunu belirtir. Ve bazı olayları esas alarak ayeti sırf Müslümanlarla ilgiliymiş gibi gösteren müfessirlere, Kur'an ıslahında İslam'ın bütün peygamberlerin dini ve fıtrat dini olduğunu unuttukları eleştirisini yöneltir.